Hud Suresi Necm 184 Elif, Lam, Ra Bu Kur'an, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, sadece Allah'a kulluk edin diye, ayetleri şirk koşarak yapılan yanlışı, kendi zararlarına işi ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeler içertilmiş, bozulması engellenmiş, bir de en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapan, her şeyin iç yüzünü, gizli taraflarını da iyi bilen tarafından ayrıntılı olarak açıklanmış bir kitaptır. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından bir uyarıcı ve bir müjdeciyim ve Rabbinizden bağışlanma isteyin. Sonra ona tövbe edin ki sizi adı konmuş bir süre sonuna kadar güzelce yararlandırsın. Ve her fazilet sahibine armağanlarını versin. Ve eğer yüz çevirirseniz ben sizin aleyhinize olan büyük bir günün azabından korkarım. Dönüşünüz yalnızca Allah'adır ve O her şeye gücü yetendir. Necm 185 Haberiniz olsun şüphesiz onlar elçiden vahiden gizlenmek için göğüslerini dürüp bükerler haberiniz olsun onlar örtülerine bürünürlerken gizledikleri şeyleri açığa vurdukları şeyleri Allah biliyor şüphesiz Allah göğüslerdekileri en iyi bilendir ve yeryüzünde hiçbir küçük büyük canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allah, onun yerleşik yerini de geçici bulunduğu yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitaptadır. Ve Allah, hanginizin daha güzel amel işleyeceğini imtihan etmek için gökleri ve yeri altı evrede oluşturandır. Evren, Önce su halindeydi. Onun tahtı su üzerindeydi. Allah o evrede de egemendi, planlayıp yönetendi. Ve eğer onlara gerçekten siz öldükten sonra diriltileceksiniz dersen, o kafirler Allah'ın ilahlığını ve rabliğini bilerek reddetmiş olan o kişiler de kesinlikle sana, bu apaçık bir sihirden, sihirbazdan başka bir şey değildir diyecekler. Ve eğer biz bunlardan azabı belli bir önderli toplum oluşana kadar erteleyecek olursak, o zaman da onu engelleyen nedir ki diyecekler. Haberiniz olsun, o azap onlara geldiği gün kendilerinden geri çevrilecek değildir. Ve o alay ettikleri şey kendilerini kuşatmıştır. Ve eğer sabreden ve düzeltmeye yönelik işleri yapan kişilerin, işte bunlar bağışlanma ve büyük ödül kendileri için olanlardır, bunlar dışındaki insanlara tarafımızdan bir rahmet tattırıp, sonra da onu kendisinden çekip alsak, kuşkusuz o umutsuzdur, çok nankördür. Ve eğer kendisine dokunan mutsuzluktan sonra ona mutluluğu tattırsak elbette kötülükler benden gitti der. Ve kuşkusuz o şımarıktır, böbürlenen biridir. Necm 186 Şimdi sen... Ona bir hazine indirirse ya da beraberinde bir melek gelseye diyorlar diye sana vahyolunan vahyin bir kısmını terk edecek oluyorsun ve bundan dolayı göğsün daralır. Sen yalnızca bir uyarıcısın. Allah ise her şeyi belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak destekleyerek uygulayandır. Aslında onlar onu kendisi uydurdu diyorlar. De ki, öyleyse eğer doğrulardan iseniz uydurma olarak da olsa benzeri on sure getirin. Allah'ın aslarından gücünüzün yettiği kişileri de çağırın. Yok eğer bunun üzerine onlar size cevap vermedilerse artık bilin ki Kur'an ancak Allah'ın bilgisiyle indirilmiştir. Ve ondan başka ilah diye bir şey yoktur. Artık siz Müslüman oluyor musunuz? Ya da onu uydurdu diyorlar. De ki, eğer onu ben uydurdum ise, vebali benim üzerimedir. Bense sizin işlediğiniz suçlardan uzağım. Necmi 187 Her kim basit dünya hayatını ve süsünü isterse, yaptıklarının karşılığını ona hiç eksiltmeden burada tas tamam veririz. Onlar orada hiçbir zarara uğratılmazlar. İşte onlar kendileri için ahirette ateşten başka bir şey olmayanlardır. Yapıp ürettikleri de orada boşa gitmiştir. Yaptıkları şeyler de kaybolup gitmeye mahkumdur. Artık dünyayı isteyenler, hiç Rabbinden açık bir belge üzere olan ve kendisini Rabbinden bir şahidin takip ettiği ve de önünde bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı bulunan kimse gibi midir? İşte böyle olanlar Kur'an'a inanırlar. Hangi karşıt gruptan olursa olsun, kim Kur'an'ı örtbas ederse, ona vaat edilen yer ateştir. İşte bütün bunlardan dolayı sen de Kur'an'dan şüphe içinde olma. Kesinlikle o Rabbinden bir haktır, gerçektir. Fakat insanların çoğu iman etmiyorlar. Ve bir yalanı Allah'a iftira edenden daha yanlış, kendi zararlarına iş yapan kim olabilir? Bunlar Rablerine arz olmayacaklar. Şahitler de işte bunlar Rablerine karşı yalan söyleyenlerdir diyecekler. Haberiniz olsun, Allah'ın dışlaması, rahmetinden mahrum bırakması, Allah yolundan döndürmeye çalışan ve o yolu eğri büğrü yapmak isteyen ve ahirete de inanmayanların ta kendileri olan bu yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimselerin üzerinedir. İşte onlar yeryüzünde aciz bırakanlar değillerdir. Kendilerinin Allah'ın aslarından koruyan, yol gösteren, yardım eden yakınları yoktur. Onlar için azap kat kat arttırılır. Onlar vahyi işitmeye tahammül edemiyorlardı ve de görmüyorlardı. İşte onlar kendilerine zarar vermiş olan kimselerdir. O uydurdukları şeyler de kendilerinden uzaklaşıp kaybolmuşlardır. Şüphe yok, kesinlikle bunlar ahirette de en çok zarara kayba uğrayıp acı çekecek olanların ta kendileridir. Şüphesiz iman edenler, düzeltmeye yönelik işleri yapanlar ve Rablerine derin saygı ve alçak gönüllükle bağlananlar, işte bunlar da, Cennet asabıdırlar. Onlar orada sonsuz olarak kalırlar. Bu iki grubun örneği kör ve sağırla gören ve işiten gibidir. Bunlar örnek olarak hiç eşit olurlar mı? Hala düşünmeyecek misiniz? Öğüt almayacak mısınız? Necm 188. Ve andolsun ki Nuh'u da toplumuna elçi olarak gönderdik. Gerçekten ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyiniz. Ben sizin hakkınızda acı bir günün azabından korkarım. Buna karşılık toplumunun kafirlerinin Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olanlarının ileri gelenleri, ''Biz seni sadece bizim gibi sıradan bir insan olarak görüyoruz. Sana sığ görüşlü aşağı tabakalarımızdan, ayak takımımızdan başkasının uyduğunu görmüyoruz. Sizin bizim aleyhimize bir fazlalığınızı da görmüyoruz. Tam tersine biz sizi yalancılar sanıyoruz.'' dediler. Nuh, ''Ey toplumum, hiç düşündünüz mü? Ben Rabbimden apaçık bir delil üzereysem... Ve o bana kendi tarafından bir rahmet bahşetmiş de bu size saklı tutulmuşsa biz siz ondan hoşlanmadığınız halde sizi ona zorlar mıyız? Ve ey toplumum ben sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim ücretim ancak Allah'a aittir ve ben iman edenleri kovacak değilim. Onlar elbette Rablerine kavuşacaklar. Velakin ben sizi cahillik eden bir toplum olarak görüyorum. Ve ey toplumum, ben onları kovarsam Allah'a karşı bana kim yardım edecek? Peki siz hiç düşünmez misiniz? Ve ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ve ben görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği bilmem. Ben size ben bir meleğim de demiyorum O sizin kendinize göre Hor gördükleriniz hakkında Allah onlara hiçbir hayır vermez de demiyorum Allah onların içlerindekini en iyi bilendir İşte asıl o zaman ben kesinlikle yanlış Kendi zararlarına iş yapanlardan olurum dedi Onlar dediler ki Ey Nuh Bizimle didişip durdun da Mücadelemizi çoğalttın. Hadi artık doğrulardan isen bizi tehdit ettiğin şu azabı bize getir. Nuh, onu size ancak dilerse Allah getirir. Ve siz onu aciz bırakanlar değilsiniz. Ben size öğüt vermek istemiş olsam da eğer Allah sizi azdırmayı murad ediyorsa benim öğüdüm size bir yarar sağlamaz. O sizin Rabbinizdir. Ve yalnızca ona döndürüleceksiniz dedi. Ve Nuh'a vahyolundu. Kesinlikle toplumundan iman etmiş olanlardan başka artık kimse iman etmeyecektir. Onun için onların yaptıkları şeylere üzülme. Ve bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap. Şirk koşmak suretiyle yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimseler hakkında da ''Bana hitapta bulunma. Kesinlikle onlar suda kesin boğulacaklardır.'' Ve o gemiyi yapıyordu. Toplumundan bazı ileri gelenler ona her uğrayışta onunla alay ediyorlardı. Nuh dedi ki, ''Bizimle alay ediyorsunuz. Biz de sizinle tıpkı bizimle alay ettiğiniz gibi alay edeceğiz.'' Artık o aşağılatıcı azabın kime geleceğini ve o sürekli azabın kimin üstüne ineceğini ileride bileceksiniz. Sonunda emrimiz geldiği ve iş kızıştığı zaman biz dedik ki, Her cinsten birer çifti ve alehlerinde hüküm verilmiş olanların dışında aileni ve iman etmiş olanları onun içine yükle. Zaten onunla birlikte çok azından başkası iman etmemişti. Ve Nuh dedi ki, İçerisine binin, Onun akışı da duruşu da Allah adınadır. Kesinlikle Rabbim, Gerçekten çok bağışlayıcı, Çok merhametlidir. Ve gemi onlarla, Dağlar gibi dalgalar içinde, Akıp gidiyordu. Ve Nuh, Ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna seslendi. Yavrucuğum, Bizimle beraber bin, Kafirlerle, Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini bilerek ve dedenlerle beraber olma. Nuh'un oğlu dedi ki: "Ben kendimi sudan koruyacak bir dağa sığınacağım." Nuh, "Bugün Allah'ın merhamet ettiğinden başkasını, Allah'ın bu emrinden koruyacak kimse yoktur." dedi ve dalga aralarına girdi. O da suda boğulanlardan oldu verdi. Ve Ey yeryüzü, suyunu yut. Ey gökyüzü, sen de tut denildi. Sular da çekildi. Emir de yerine gelmiş oldu. Gemi de judi üzerine oturdu. Ve o şirk koşarak yanlış, kendi zararlarını iş yapan topluma uzak olun, kahrolun, tarihten silinin denildi. Benuh, Rabbine seslenip de dedi ki Rabbim oğlum benim ehlimdendi senin vaadin de elbette haktır ve sen hakimlerin en hakimisin Allah ey Nu, şüphesiz o senin ehlinden değildir şüphesiz o salih olmayan bir iştir o salih olmayan bir iş işlemiştir hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme, şüphesiz ben seni cahillerden olmaktan sakındırırım, dedi. Nuh, ey Rabbim, ben hakkında bilgim olmayan bir şeyi istemiş olmaktan dolayı sana sığınırım. Ve eğer sen beni bağışlamazsan, bana merhamet etmezsen, ben zarara, kayba uğrayıp acı çekenlerden olurum, dedi. Denildi ki, ey Nuh, Bizden bir selam ve seninle birlikte olanlardan gelecek ümmetlere bir selam ve bolluklarla gemidenin. Ve ileride kendilerine birçok nimetten yararlandıracağımız sonra da bu yüzden kendilerine tarafımızdan acıklı bir azap dokunacak nice ümmetler vardır. İşte Nuh ile ilgili anlatılanlar sana vahyettiğimiz görülmeyenin, duyulmayanın, sezilmeyenin haberlerindendir. Bunları sen ve toplumun bundan önce bilmiyordunuz. Şu halde sabret. Şüphesiz akıbet Allah'ın koruması altına girmiş olan kişilerindir. Necm 189 Ada da kardeşleri Hud'u elçi gönderdik. O dedi ki, ''Ey toplumum! Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilah yok. Siz uydurmacılardan başka bir şey değilsiniz. Ey toplumum! Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak beni yoktan yaratan üzerinedir. Hala akıllanmayacak mısınız? Ey toplumum! Rabbinizden bağışlanma isteyin. Sonra ona tövbe edin ki, Üzerinize gökten bol bol göndersin ve sizi kuvvetinize kuvvet katarak çoğaltsın ve günahkarlar olarak sırt çevirmeyin. Onlar dediler ki, Ey Hud, bize bir açık kanıtla gelmedin ve biz senin sözünle ilahlarımızı terk edecek değiliz. Biz sana inananlar da değiliz. Ancak, tanrılarımızdan bazısı seni fena çarpmış diyebiliriz. Hut dedi ki: Şüphesiz ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben Allah'ın aslarından ona ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Hadi öyleyse hepiniz bana tuzak kurun, sonra beni hiç bekletmeyin. Şüphesiz ben gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a İşin sonucunu havale ettim. Onun perçeminden yakalayıp denetlemediği hiçbir irili ufaklı hareket eden canlı yoktur. Şüphesiz ki benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerinedir. Buna rağmen yine de sırt çevirirseniz ben size neyle gönderilmişsem işte onu tebliğ ettim. Ve benim Rabbim başka bir toplumu sizin yerinize getirir. Ve siz ona hiçbir şekil ve yolla zarar veremezsiniz. Hiç şüphesiz Rabbim her şeyi koruyup gözetendir. Ve ne zamanki emrimiz geldi, Hud'u ve onunla birlikte iman etmiş olan kişileri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Biz onları çok ağır bir azaptan da kurtardık. Ve işte bu, Rablerinin ayetlerine kafa tutan, O'nun elçilerine isyan eden ve her inatçı zorbanın emrine uyan at toplumudur. Bu dünyada ve kıyamet günü arkalarına dışlanma takıldı. Haberiniz olsun. Ağd toplumu Rablerine inanmadılar. Haberiniz olsun. Hud'un toplumu olan Ağd toplumuna kahrolmak, tarihten silinmek verildi. Necm 190 Semuda'da kardeşleri Salih'e elçi gönderdik. O dedi ki, ey halkım, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilah yok. O sizi yeryüzünden oluşturan ve size orada ömür geçirtendir. Artık ondan bağışlanma isteyin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok yakındır, yakarışlara cevap verendir. Dediler ki, ey Salih. Sen bundan önce aramızda aranan, ümit beslenen bir kişiydin. Şimdi kalkmış, atalarımızın kulluk ettiklerine kulluk etmemizi mi yasaklıyorsun? Ve hiç şüphesiz biz, bizi çağırdığın şey hakkında kafaları karıştıran bir kuşku içindeyiz. Salih dedi ki, Ey toplumum, eğer ben Rabbimden apaçık bir delil üzerindeysem ve o bana kendinden bir rahmet vermişse... Bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'tan kim korur? O zaman sizin de bana zarardan başka katkınız olmaz. Ve ey toplumum işte size alamet gösterge olarak salat yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma toplumu aydınlatma görevi. Artık onu bırakın Allah'ın yeryüzünde uygulansın ve ona kötülük dokundurmayın. Sonra sizi yakın bir azap yakalayıverir. Derken onlar yaşam kaynaklarını kurutarak öldürdüler. Bunun üzerine Salih dedi ki, Yurdunuzda üç gün daha yararlanın. İşte bu yalanlanmayacak bir vaattir. Artık ne zamanki emrimiz geldi, Salih'i ve onunla birlikte iman etmiş olan kişileri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. O günün perişanlığından da kurtardık. Hiç şüphesiz ki senin Rabbin o güçlü, mutlak üstün olandır. Ve şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan o kimseleri korkunç bir gürültü yakalayıverdi de yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç zengince yaşamamışlardı. Haberiniz olsun... Hiç şüphesiz Semud toplumu gerçekten Rablerine inanmadılar. Haberiniz olsun. Semud için uzaklık verildi. Necm 191. Ve andolsun ki İbrahim'e de elçilerimiz müjdeyle geldiler. Selam dediler. O selam dedi. Sonra da altın vermeye gecikmedi. Sonra da onların ona uzanmadığını görünce onları yadırgadı ve içinde onlara karşı bir korku uyandı. Onlar korkma. Şüphesiz biz Lut'un toplumuna gönderildik dediler. Ve İbrahim'in karısı ayaklanmıştı. Gülü verdi. Sonra ona İshak'ı, İshak'ın arkasından da Yakub'u müjdeledik. İbrahim'in karısı dedik ki: "Vay be! Ben mi doğruca? Ben kocası işe yaramaz bir zavallıyım. Bahtsız, mutsuz bir kadınım. Şu kocam da yaşlı bir adam. Şüphesiz bu çok tuhaf bir şey. Elçiler, sen Allah'ın işinden dolayı mı şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bollukları üzerinizdedir. Ey ev halkı! Şüphesiz ki o, övülmeye layık olan, cömertliği bol olandır dediler. Sonra İbrahim'den korku iyice geçip gidince ve kendisine müjde gelince bizimle Lut toplumu hakkında mücadeleye başladı. Şüphesiz İbrahim çok yumuşak huylu, çok ahvah eden yufka yürekli yönelen biriydi. Ey İbrahim bundan vazgeç! Şüphesiz Rabbinin emri kesin olarak geldi ve hiç şüphesiz onlar, Onlara geri çevrilmesi mümkün olmayan bir azap gelecektir. Ve ne zaman ki elçilerimiz Lut'a geldiler, bunlar yüzünden o üzüldü, bunlar hakkında eli kolu bağlandı kaldı ve bu müthiş bir gündür dedi. Ve onun toplumu hızlıca ona geldiler. Onlar daha önce de çirkinlikler yaparlardı. Lut, ey toplumum, işte bunlar benim kızlarım. Onlar sizin için daha temizdirler. Gelin Allah'ın koruması altına girin, beni misafirlerimle ilgili olarak rezil müsva etmeyin. Sizden hiç aklı başında bir adam yok mu? dedi. Onlar, Hiç şüphesiz sen, senin kızların da bizim için herhangi bir hak olmadığını bildin. Ve şüphesiz ki sen, bizim ne istediğimizi kesinlikle biliyorsun dediler. Lut, ''Keşke size karşı bir gücüm olsaydı ya da ulaşılmaz bir bölgeye güçlü bir topluma sığınabilseydim.'' dedi. Misafir elçiler, ''Ey şüphesiz ki biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamayacaklar. Sen gecenin bir parçasında ailenle birlikte hemen yola çık. Ve içinizden hiç kimse geri bakmasın. Burada olanları Eskileri düşünmesin, eşin başka. Şüphesiz onlara isabet eden, ona da isabet edecektir. Şüphesiz vaat edilenin zamanı sabah vaktidir. Sabah vakti yakın değil mi dediler? Sonunda emrimiz gelince oranın üstünü altına getirdik ve üzerlerine, İstip edilmiş pişmiş çamurdan Rabbinin katında işaretlenmiş taşlar yağdırdık. Ve bunlar şirk koşarak yanlış kendi zararlarına iş yapanlardan uzak değildir. Neçm 192. Medyen'e de kardeşleri şu aybı elçi gönderdi. Şu ayıp ey toplumum Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Ölçeyi ve teraziyi eksik tutmayın. Şüphesiz ben sizi hayırla görüyorum. Ve ben kuşatacak bir günün azabından sizin için korkuyorum. Ve ey toplumu! Ölçerken de tartarken adaleti yerine getirin. İnsanların eşyalarını eksiltmeyin. Ve yeryüzünde kargaşacılar olarak fenalık etmeyin. Eğer mümin iseniz... Allah'ın bıraktığı, helalinden size ihsan ettiği kâr sizin için daha hayırlıdır. Ve ben sizin üzerinize bir koruyucu değilim dedi. Onlar dediler ki, Ey Şuay, Atalarımızın taptıklarını veya mallarımızda dilediğimizi yapmayı terk etmeyi sana senin salatın mı, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı Toplumu aydınlatmayı içeren dinin mi emrediyor? Şüphesiz sen yumuşak huylusun ve aklı başında bir adamsın. Şuay, ey toplumum, hiç düşündünüz mü? Şayet ben Rabbimden bir delil üzerinde bulunuyorsam ve şayet o bana kendi katından güzel bir rızık ihsan etmişse ve ben size karşı çıkmakla sizi men ettiğim şeylere kendim düşmek istemiyorum. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmeyi istiyorum. Başarıya ulaşabilmem de ancak Allah iledir. Ben yalnızca ona işin sonucunu havale ettim ve ancak ona yönelirim. Ve ey toplumum, bana karşı gelmeniz sakın sizi nur toplumunun veya Hut toplumunun veya Salih toplumunun başlarına gelen musibetler gibi bir musibete uğratmasın. Ve Lut toplumu sizden pek uzak değildir. Ve Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz ki benim Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir dedi. Şu aybın toplumu dediler ki, Ey ay, biz senin söylediklerinin çoğunu iyice anlamıyoruz. Seni içimizde çok zayıf olarak görüyoruz. Eğer senin akrabaların, taraftarların olmasaydı kesinlikle seni taşa tutar öldürürdük. Ve senin bize karşı hiçbir üstün gücün galip gelecek durumun yoktur. Şuayt, ey toplumum, benim akrabalarım, taraftarlarım size karşı Allah'tan daha mı güçlü, değerli? Ve Allah'ı arkanıza atılmış bir şey edindiniz. Şüphesiz ki Rabbim bütün yaptıklarınızı çepeçevre kuşatıcıdır. Ve ey toplumum, var gücünüzle yapacağınız ne varsa yapın, şüphesiz ben yapanım. Perişan edecek azabın kime geleceğini ve yalancının kim olduğunu yakında bileceksiniz. Gözetleyiniz, şüphesiz ben sizinle beraber gözetleyeceğim.'' dedi. Ve ne zamanki emrimiz geldi... Şu aybı ve onunla birlikte inanmış olan kişileri tarafımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ve şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan o kişileri korkunç bir gürültü yakaladı da yurtlarında çöküp kaldılar. Sanki onlar orada hiç yaşamadılar. Haberiniz olsun, Semut toplumu nasıl uzaklaştıysa Medyen'e de öyle olmak. Tarihten silinmek vardır. Necmi 193 And olsun ki biz, Musa'yı da ayetlerimizle ve apaçık bir belgeyle Firavun ve ileri gelenlerine elçi yaptık. Ama onlar Firavun'un emrine uydular. Halbuki Firavun'un emri, aklı çalıştıran, doğruya ulaştıran değildir. Firavun, kıyamet günü toplumunun önüne düşer. Artık Firavun, Toplumunu ateşe götürmüştür. O varılan yerde ne kötü bir yerdir. Ve bu dünyada ve kıyamet gününde dışlanarak izlendiler. Verilen bu vergi ne kötü vergidir. Necm 194 İşte geçmişe yönelik bu anlatım kentlerin ciddi haberlerinden önemli bilgilerindendir. Biz onu sana anlatıyoruz. Onlardan ayakta olan ve biçilmiş ekin olanlar da vardır. Ve onlara bir saksızlık etmedik. Fakat onlar kendilerine haksızlık ettiler. Yanlış, kendi zararlarına iş yaptılar. Onun için Rabbinin emri geldiğinde Allah'ın aslarından taptıkları tanrıları onlara hiçbir şey sağlamadı. Ve onlara ziyandan başka bir şey arttırmadılar. Ve Rabbin halkı şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimseler olan kentleri yakaladığında onun yakalayışı işte böyledir. Şüphesiz onun yakalaması pek acıklıdır, çok çetindir. Şüphesiz ahiret azabından korkan kimseler için bunda kesinlikle bir alamet gösterge vardır. O insanların kendisi için toplandığı bir gündür ve kesinlikle görülecek bir gündür. Ve biz onu sadece belli bir süreye kadar erteliyoruz. O gün geldiğinde Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşmaz. İşte o gün insanlardan bir kısmı bedbaht ve bir kısmı da mutludurlar. İşte şu bedbah olanlar cehennem ateşi içindedirler. Onlara orada iç çekme ve hıçkırma vardır. Gökler de yer durdukça onlar da o ateşte sürekli kalacaklardır. Ancak Rabbinin dilediği müstesna. Şüphesiz Rabbin dilediğini en üst seviyede yapandır. Ve şu mutlu olanlara gelince onlar da Gökler ve yer durdukça ardı arkası kesilmeyen bir ikram olarak cennetin içinde sürekli olmak üzere kalacaklardır. Ancak Rabbinin dilediği müstesnadır. O halde sakın şunların kulluk ettikleri şeylerden şüphe içinde olma. Onların ataları daha önce nasıl kulluk ediyor idiyse bunlar da öyle kulluk ediyorlar. Şüphesiz biz de kendilerine nasiplerini kesinlikle eksiksiz öderiz. Ve şüphesiz hepsi öyle kimselerdir ki onların yaptıklarının karşılığını Rabbin kendilerine tam ödeyecektir. Şüphesiz o onların yaptıkları şeylere hakkıyla bilgi sahibidir. Ve andolsun ki biz Musaya kitabı verdik de onda ihtilafa düşürdü. Eğer Rabbinden daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, elbette bu dünyada hemen karşılıkları verilirdi. Ve onlar şüphesiz, Kur'an'dan kuşkulu bir şüphe içindedirler İşte bundan dolayı emrolunduğun gibi dost doğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de doğru olsunlar ve aşırı gitmeyin. Kesinlikle Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Ve Allah'ın ortağı olduğunu kabul ederek yanlış kendi zararlarına iş yapan kimselere meyletmeyin. Sonra size ateş dokunu verir. Ve sizin için Allah'ın aslarından yardım eden, yol gösteren, koruyan yakınlar yoktur. Sonra yardım göremezsiniz. Ve gündüzün iki tarafında ve gecenin yakın saatlerinde salatı, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı, toplumu aydınlatmayı oluştur, ayakta dur. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu, ibret alanlara bir öğüttür. Ve sabret. Çünkü şüphesiz Allah, iyilik, güzellik üretenlerin ecirlerini yitirmez. İşte, Sizden önceki devirlerden vakiye, yani söz, eser, erdem sahipleri, akıllı insanlar, kitap ehli, yeryüzünde bozgunculuktan vazgeçirmeye çalışsalardı. Fakat onların içinden kurtardığımız pek az kimse bunu yaptı. Allah'ın ortağı olduğunu kabullenerek, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddederek yanlış, kendi zararlarına iş yapan o kişilerse, şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve suçlular oldular. Ve senin Rabbin halkları düzelticiyken, o memleketleri haksız yere değişime yıkıma uğratacak değildir. Eğer Rabbin dileseydi, insanları elbette tek bir önderli topluluk yapardı. Oysa Rabbinin rahmet ettiği kişiler hariç onlar anlaşmazlığı sürdürmektedirler. Onları işte bunun için oluşturdu. Ve Rabbinin andolsun cehennemi bildiğiniz, bilmediğiniz, tanıdığınız, tanımadığınız insanlardan onların tümünden dolduracağım sözü tamamlanmıştır. Ve elçilerin haberlerinden kalbini yatıştıracak olanlardan hepsini sana kıssa olarak anlatıyoruz. Ve bunda sana bir hakikat, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir. Ve inanmayan o kişilere de ki, elinizden geleni geri koymayın, şüphesiz biz yapanlarız, bekleyin, şüphesiz biz bekleyenleriz. Ve göklerin ve yerin görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği sadece Allah'a aittir. Ve tüm iş oluş yalnızca ona döndürülür. O halde ona kulluk et, ona sonucu havale et. Ve Rabbin sizin yapmakta olduklarınızdan habersiz, bunlara duyarsız değildir.